Duhan Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Amin Helal ile haramı ve sair hükümleri açıkça bildiren bu kitaba yemin ederim ki hakikat biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçek biz onunla kafirlerin uğrayacakları azabı haber vericileriz. O bir gecedir ki her hikmetli iş her hikmetli iş nezdimizden bir emir ile, o zaman ayrılır. Hakikat biz Rabbinden bir eseri rahmet olarak peygamberler gönderenleriz. Şüphe yok ki o hakkıyla işitenin, her şeyi temaliyle bilenin ta kendisidir. Evet göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbinden bir eseri rahmet olarak Buna iyice inanıcılar iseniz o halde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun peygamberi olduğuna da iman etmelisiniz. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hem diriltir hem öldürür o. Sizin de geçmiş atalarınızın da Rabbi odur. Hayır. Onlar tekrar dirilmekten şüphe içindedirler. Bununla eğlenirler. O halde semanın apaçık bir duman getireceği günü gözetle, Habibim. Öyle bir duman ki bütün insanları saracaktır o. Bu pek yaman bir azap diyecekler. Ey Rabbim! Bizden bu azabı açıp kaldır. Çünkü biz iman edeceğiz. Onlar için düşünüp ibret almak nerede?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 günahkarlar güruhudur diye dua etti. Cenab-ı Hak da öyleyse kullarımı geceleyin götür. Fakat muhakkak siz takip olunacaksınız buyurdu. Denizi sen ve ashabın selametle geçtikten sonra durgun ve açık bırak. Çünkü onlar boğulmaya mahkum olmuş bir ortudur. Onlar bağlardan Pınarlardan, ekinlerden, süslü mahverlerden, güzel konaklardan, içinde Naz ve Naim ile yaşadıkları ihtişamlardan neler, nice şeyler bıraktılar. İşte emir böyle. Biz bütün bunları başka başka kavimlere miras verdik. Ne göl, ne yer onların üstüne ağlamadı. Onlara aman ve mühlet verilmedi. Andolsun ki biz İsrail oğullarını o zillet verici azaptan Firavundan kurtardık. Hakikat o haddi aşanlardan bir mütekebbirdi. Andolsun ki biz onlara hallerini bilerek zamanlarındaki alemlerin üstünde bir imtiyaz vermiştik. Bir de onlara ayetlerden her birinde açık birer imtihan gizlenmiş bulunan şeyler verdi. Hakikat bunlar mutlaka o ölüm derler. İlk ölümümüzden başka bir şey değildir. Biz yeniden diriltilip kaldırılacak değiliz. Eğer davanızda doğrucular iseniz şimdi atalarımızı dirilterek getirin. Bunlar mı hayırlı yoksa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 bunu bilmezler. Şüphe yok ki o ayırt etme günü onların topunun vaat ve hain edilmiş yakıtlarıdır. O gün yar bile yarine hiçbir şeyle faide vermez. Onlara başka suretle yardım da edilmez. Allah'ın esirgediği kimseler böyle değil. Çünkü o bizzat kafirlerden intikam almaya hakkıyla kadir ''Müminleri çok esirgeyicidir. Küpesiz o zakkum ağacı, günaha düşkün olanın yemeğidir. O sıcak suyun kaynadığı gibi, karınlar içinde kaynayacak erimiş madenler gibidir. Zabanilere tutun onu da denilir. Sürükleyerek cehennemin ta ortasına götürün. Sonra tepesinin üstüne o kaynar su azabından dökün.'' Tat o azabı çünkü sen evet iddianca sen çok ulu çok şerefli idin şüphesiz ki bu hakkında şüphe ve mücadele edip durduğunuz şeydir muttakilerse hakikaten emin bir makamda cennetlerde pınar başlarındadır ince nazik ve kalın altın işlemeli ipeklerden. Atlaslardan giyecekler, karşı karşıya gelerek muhabbet edeceklerdir. İşte emir böyledir. Onlara ben beyaz, şahin gözlü burileri eş yaptık. Orada emin emin hizmetçilerden meyvenin her türlüsünü isteyip getirirler. Orada ilk ölümden başka ölüm takmazlar. Allah, onları cehennem azabından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 bekleyicidirler.